Secdeden Gayrı İlim Kapısında Verdim Yılları Dinledim Hak Diyen Alim Kulları Sordum Dosta Giden Bütün Yolları Yakın Yok Dediler Secdeden Gayrı Ne Bağış Yaptığın Vakıf Listesi Ne De Alkışların Esrarlı Sesi ''Günde 80 kere berat müjdesi veren yok.'' dediler secdeden gayrı. ''Huşu tüllerinden kanat açmaya, bir lahsada yedi sema geçmeye, kevser şerbetini elden içmeye ruhsat yok.'' dediler secdeden gayrı. ''Dedim yıllar yılı gönlüm harapta.'' Deva bulamadım sazda şarapta, Bir yudum su verin, kaldım serapta, Pınar yok dediler secdeden gayrı. Gördüm ki insanın iki düşmanı, Biri kendi nefsi, biri şeytanı, Dedim kuşansam mı kılıç kalkanı, Silah yok dediler secdeden gayrı. Yaklaştım süslü bir mermer kabire, Belli ki zenginmiş, dönmüş fakire, Fidye var mı dedim münker nekire, Medet yok dediler secdeden gayrı, Baktım ay yıldızlar kalmaz zikirden, Var mı dedim sizde şirk denen kirden, Dile geldi bütün kainat birden, Bizde yok dediler secdeden gayrı. Rahmet çöllerinde rahlemi kurdum. Gözlerimde seller vakfeye durdum. Safaya, Merve'ye, Kabe'ye sordum. Miraç yok dediler secdeden gayrı.